14. rica. dördüncü şua olan Ayeti Nuriye-i Hasbiye'nin başının hülasası diyor ki: Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrid ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Sıkıntıdan gelen bir gaflet ile Risale-i Nur'un teselli verici ve medet edici nurlarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki Gayet kuvvetli bir aşkı bekâ ve şedid bir muhabbeti vücut ve büyük bir ihtiyaki hayat ve hatsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyordu. diyordu. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürüyor. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim: Dil bekası hak fenası istedi mülkü tenim bir devasız derde düştüm. ah ki lokman bir haber. Me'yusane başımı eğdim, birden hasbunallahu ve ni'mel vekil imdadıma geldi. Beni dikkatle oku dedi. Ben de günde 500 defa okudum. Okudukça yalnız ilmel yakîn ile değil, aynel yakîn ile çok kıymettar envarından dokuz mertebeyi hasbiye bana inkişaf etti. Birinci mertebeyi nuriyeyi nuriye -i hasbiye. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil,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 perdeyi kaldırdı gördüm ve hissettim ve hakkal zevkettim ki bekamın lezzeti ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda bâkîzül zülkemalin bekasına ve benim rabbim ve ilahım olduğuna tasdik ve imanımda ve izânımda vardır bunun edillesi zevil ehsası hayrette bırakacak gayet derin ve dakik 12 hemhemler ve şuuru imanlarla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 Hasbunallahu ve nimel vekil ayetine müracat ettim. Bana o ayet bildirdi ki, intisabı imani ve sikası ile kadiri mutlak öyle bir sultana intisab edersin ki, zemin yüzünde her baharda 400 bin milletten mürekkep, nebatat ve hayvanat ordularının bütün cihazatlarını kemali intizam ile vermekle beraber, başta insan olarak Hayvanatın muazzam ordusunun bütün erzaklarını değil, medeni insanların son zamanlarda keşfettikleri et ve şeker ve ta'amların tamların hulasaları gibi, belki yüz derece o medeni hulasalardan daha mükemmel ve bütün ta'amların her nevinden tohum ve çekirdek denilen rahmani hulasalara koyup ve o hulasaları dahi. Onların pişirmelerine ve inbisatlarına dair kaderi tarifeler içinde sarıp muhafaza için küçük sandukçalara koyup tevdi eder. O sandukçaların icadı kün emrinde bulunan kafnun fabrikasından o kadar çabuk ve kolay ve çoklukla olur ki Kur'an der Halık emreder meydana gelir. Madem sen İntisabe imani tezkeresiyle böyle bir noktayı istinat bulabildiğinden hadsiz bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten bu dersimi aldıkça öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldum ki değil şimdiki düşmanlarıma belki dünyaya meydan okuyabilir bir iktidar-ı imani hissederek bütün ruhumla beraber hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Üçüncü mertebeyi nuriyeyi hasbiye ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin taziykı ile dünyadan alakamı kesilmiş bularak ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette daimî bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda tahassür akıtan of of'tan vazgeçip beşâşet izhar eden oh oh dedim. Fakat bu gaye hayal ve hedef-i ruh ve netice-i fıtratın tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatının bütün hareketlerini ve sekanatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve acizi i mutlak nevi insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir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 Birden baktım ki, hatsız kuşlar ve kuşcuklar olan sinekler ve hesapsız hayvanlar ve nihayetsiz nebatlar ve gayetsiz ağaçlar dahi benim gibi lisanı hal ile hasbunallahu ve ni'mel vekil manasını yad ediyorlar ve herkesin yadına getiriyorlar ki bütün şeraihi hayatiyelerini tekeffür eden öyle bir vekilleri var ki birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar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 intizamlı, birbirinden ayrı, farikalı bir surette gözümüz önünde, hususan her baharda gayet çok, gayet kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla halkeder, yapar bir kudretin, azamet ve haşmeti içinde beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmaları ile vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir ve böyle hatsiz mucizatı ibraz eden bir fiil-i rubub biyete bir tasarrufu hallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye anladım. Her mümin gibi benim hüviyeti şahsiyemi ve mahiyeti insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi olmak arzu edenler hasbunadaki nacemiyetinde cemiyetinde bulunan enenin yani nefsimin tefsirine baksınlar. Ehemmiyetsiz hakir ve fakir görünen vücudum her müminin vücudu gibi ne imiş? Hayat ne imiş, insaniyet ne imiş, İslamiyet ne imiş, imanı tahkiki ne imiş, marifetullah ne imiş, muhabbet nasıl olacakmış? Anlasınlar, dersini alsınlar. Dördüncü mertebe Nuriyye Hasbiye. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, malubiyet gibi vücudumu sarsan ağrızalar, bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudumu belki mahlukatın vücutlarını ademe gidiyor diye elîm bir endişe verirken, yine bu ayet i hasbiyeye müracaat ettim. Dedi, manama dikkat et ve iman dürbiniyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki, bu zerrecik vücudum, her mü'minin vücudu gibi, hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile, ve kendinden daha kıymetli, bağıyı müteaddit vücutları meyve veren bir kelimeyi hikmet bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakîn ile bildim. Çünkü şuuru iman ile bu vücudum, vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Vahşi evhamdan ve hatsiz firaklardan ve hatsiz müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata, hususen zihayatlara taalluk eden efal ve esma-i ilahiye adedince uhuvvet rabutaları ile münasibet peyda eddiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. İşte iman ile ve imandaki intisab ile. Her mümin gibi bu vücudum dahi hatsiz vücutların firaksız envarını kazanır. Kendi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Hülasa ölüm firak değil, visaldir. Tebdil-i mekandır, bâkî bir meyveyi sümbül vermektir. Beşinci mertebe i nuriyeyi hasbiye. Yine bir vakit hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı ve nazar-ı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm ki, ömrüm koşarak gidiyor. Ahirete yakınlaşmış, hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki, hay ismine dair risalede izah edilen, hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetler faydeleri böyle çabuk sönmeye değil, belki uzun yaşama layıktır, diye müteellimane düşündüm. Yine üstadım olan, Hesbuna Allah huveniymel ve kıl ayetine müracaat ettim. Dedi: Sana hayatı veren hayika kayyuma göre hayata bak. Ben de baktım gördüm ki, hayatımın bana bakması bir ise, zatı hayika kayyuma bakması yüzdür ve bana ait neticesi bir ise, halikıma ait bindir. Şu halde marzi ilahi dairesinde bir an yaşaması kafidir, uzun zaman istemez. Bu hakikat dört mesele ile beyan ediliyor. Ölü olmayanlar veya hut diri olmak isteyenler hayatın mahiyetini ve hakikatını ve hakiki hukukunu o dört mesele içinde arasınlar, bulsunlar ve dirilsinler. Hülasası şudur ki hayat zatı hayy kayyûma baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça beka bulur, hem vaki meyveler verir hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır daha ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz 6. mertebeyi nuriyeyi hasbiye müfarakati umumiye hengamında olan harabu dünyadan haber veren ahir zaman hadisatı içinde müfarakati hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyeti fevkalade ile fıtratımdaki cemalperestlik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 bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda bir medarı teselli bulmak için yine bu ayete hasbiyeye müracaat ettim. Dedi beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de sureyi i Nur'daki Allahu nuru semavati vel ard ila ahir ayetinin rasathanesine girip imanın dürbünüyle bu ayete hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuuru imani hurdebiyiniyle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 ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı seb'asının gizli güzelliklerini güzel izhar ediyorlar. Aynen öyle de, şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemali i, Zülcelal Cemal -i Kutsisine ve nihayetsiz güzel esma-i hüsnasının sermediği güzelliklerine aynı darlık edip, cilvelerinin tazelenmesi için, bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar, bu cemalli mevcudat, hiç durmayarak gelip gidiyorlar, kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller, kendilerinin malı olmadığını belki tezahür etmek isteyen sermediği ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lem'aları ve cilveleri olduğunun pek çok kuvvetli delilleri, Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş. Burada o bürhanlardan üç tanesi, kısaca gayet makul bir surette zikredilmiştir." diye beyana başlar. Bu risaleyi gören her bir Zevki selim ashabı, hayrette kalmakla beraber, kendilerinin istifadelerinden başka, gayrilerinin de istifadelerine çalışmayı lazım buluyorlar. Hususan ikinci bürhanda beş nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan, herhalde takdir ve tahsin, ve tasvi bile "Maşa Allah, fetebark Allah diyecek. Fakir, hakir görülen vücudunu teali ettirecek, Harika bir mucize olduğunu derk ve tasdik edecek.